Necm suresi hakkında bilgi vermek gerekirse Mekki bir suredir, 62 ayettir, ee, yalnız 32. ayetinin Medine'de nazil olduğuna dair rivayetler vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanmadı. O, arzusuna göre de konuşmaz. O, bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir. Çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri Cibril öğretti. Sonra en yüksek ufuktayken asıl şekliyle doğruldu. Sonra Muhammed'e yaklaştı. Derken daha da yaklaştı. O kadar ki birleştirilmiş iki yay arası kadar hatta daha da yakın oldu. Bunun üzerine Allah kuluna vahyini bildirdi. Gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? Andolsun onu Sidretül müntahanı yanında önceden bir defa daha görmüştü. Cennetül mevada da onun yanındadır. Sidreyi kaplayan kaplamıştı. Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı? Ve üçüncüleri olan ötekini, menatı. Demek erkek size, dişi de ona, öyle mi? O zaman bu, insafsızca bir taksim. Bunlar, putlar, sizin ve atalarınızın taksi isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanlı ve nefislerinin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. yoksa insan her arzu ettiği şeye sahip mi olacaktır? Ahirette de, dünyada da Allah'ındır. Göklerde nice melek var ki, onların şefaatleri, dilediği ve hoşnut olduğu kimse için, Allah'ın izin vermesi dışında bir işe yaramaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin atlarını takıyorlar. Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zannına uyuyorlar. Zansa, Hiç şüphesiz hakikati bakımından hiçbir şey ifade etmez. Onun için sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere yüz verme. İşte onların erişebilecekleri bilgi budur. Şüphesiz ki senin Rabbin, evet o, yolundan sapanı daha iyi bilir. O, hidayette olanı da çok iyi bilir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu, Allah'ın kötülük edenleri ce yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince bil ki Rabbin affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annenlerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o, kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Gördün mü arkasını döneni? Azıcık verip sonra vermemekte direneni. Acaba, gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu? Yoksa, Musa'nın ve Ahti'ne vefa gösteren İbrahim'in sayfelerinde yazılı olanla, kendisine haber verilmedi mi? Gerçekten hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tasdaman verilecektir. <gülüyor> Ve şüphesiz en son Rabbi Rabbinedir. Doğrusu güldüren de ağlatan da odur. Öldüren de dirilten de odur. Şurası muhakkak ki, Rahime atıldığında Nutfe'den, erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti o yarattı. Şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Zengin eden de, yoksul kılan da odur. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi de odur. Ve şüphesiz ki önceki Ad o helak etti. Semud'u da o helak etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Daha önce de Çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini helak etmişti. Altüst olan şehirleri de o böyle yaptı. Onların başına getireceğini getirdi. Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin? İşte bu ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşan yaklaştı. Onun vaktini Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. Şimdi siz bu söze Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız. Haydi, Allah'a edip ona kuluk edin. Elhamdülillah ki Rabbi Allâh'ındır.